teren Müslümanlar, büyük ve hak bir dinin tebliğcisi olarak gönderen, vazifelendirilen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, üzerine aldığı ağır vazifeyi götürmek, mükellef olduğu büyük bu işleri yapmak için Allah tarafından çok teidat gördü. Her an,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 Beytullah'a Kur'an-ı Kerim Ümmül Kıra dedi. İnne evvel beytin vüc'al lin-nâs bi-Bakkâ ayeti kerimesiyle yeryüzünde yapılan ilk ev olarak onu el aldı anlattı. Hz. Adem'in dünyayla başlayan Halilur Rahman'la ikmal edilen yerden yeryüzüne getirilen bu mukaddes bina kıyamete kadar yerin göbeği olarak kalacağı vaat ediliyordu.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 ona havale ediyorum. Burada arz edeceğim şey, orada Kur'an-ı Kerim'in gaybî haberinden ibaret olacaktır. Fakat orada cereyan eden şeylere sizin dikkatinizi bir kere daha rica edecek, Sözlerin istirham etmiş olacağım. Hüdeybiye'de Müslümanlar, karşılarında Halid bin Velid'in ordusu, Hamr İbn As'ın ordusu, İkrim'e'nin ordusu vermişlerdi. Bir adım ileri atamayacaklar,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 Önce Urve ibni Mes'udu gönderdiler. Bu zat ün görmüş gün görmüş bir insandı. Kral saraylarını ziyaret etmiş, Direkluüs'ün huzuruna çıkmış, Kisra saraylarında bulunmuş, mukavkisi görmüş, saray adab ve erkanını, râiyet ve teb'a münasebetlerini çok iyi bilen bir insandı. Resul-ü Ekrem'e yapılan ihtiramı gördü. Hususıyla onun mübarek sakalına elini sürmek istediğinde, yanı başında akrabası bulunan mihverli Mugayre İbn-i Şube vermişti. Pis elini sürme Resul-i Ekrem'in sakalına! Bu mihverli muhafız iki gün evvel Müslüman olmuştu. Bir cinayet işlemiş, Resul-i Ekrem'e dehalet etmiş. Gönlüne iman girince de bu hale gelmişti. Fidye-i Necat'ını da eli itilen adam vermişti. Buna rağmen o kadar coşkundu ki, pis elini sürme sakalına diyordu. Bu da kim dediği zaman,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 Süheyl, Resul-ü düşündüğü gibi sul teklifinde bulundu, fakat sul şartları çok ağırdı. En ağrı Müslümanların kalbinde heyecan uyaran, bir kafir Müslüman olur Müslüman saflarına girerse onun geriye iade edilmesi şartıydı. Müslümanlar buna feveran ediyorlardı. O kadar ki Ömer gibi o nadide dimağ bile, o müteheyyiç ruhu bile, kabına sığmayan o insan Hz. Ebubekir'in karşısına gitmişti.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 Süheyl orada bütün gücünü kullanıyordu. Sulhname'nin başına Bismillahirrahmanirrahim yazdırmadı. Ben onu tanımıyorum dedi. Muhammedurrahmanirrahim ya, ya, ya, ya, yazdırmadı. Abdullah'ın oğlu Muhammed sözünü yazdırdı. resul Ekrem buna da katıldı dedi. Bir noktadan dahi inhiraf ettiğini görüyoruz. Ya Resulallah ben o yazıyı silemem. Resulullahı silemem. Göster ben sileyim dedi Allah Resulü. Resulullah tabirini sildi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 İmza atman bu kağıda diyordu. İş bitmişti. Sulh olacaktı ama bu çocuğun gelmesi sulhu bozacaktı. Ashab-ı kiram kılıçlarını yarıya kadar çıkardılar. Onun bir işaretine bakıyorlardı. Ama o Ebu Celle'le işaret etti. Babana teslim ol git dedi. Biz bu sulhu kabul ettik. O yalvarıyordu. Beni bana kötülük yapan şu kafirlere teslim etmeyin diyordu. Merhamet Merhamet dileniyordu.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 İşte bu ağır durum, en ağır şekliyle Müslümanlara kabul ettirilirken, Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi nazil oluyor. Bu ağır şartlar altında bu işin fethi olduğunu düşünmek mümkün değildir. İnna اِنَّا kafet hem فَتْحًا مُب۪ينَ biz Zişan'ın, ''An dolsun ki sana af açık bir fetih ihsan ettik.'' Sahabi Buhari, Müslim'de bu vakayı anlatırken, el alem Mekke fethini fetih zanneder. Biz Hudeybiye'ye fetih ederiz diyor. Bu ağır şartlar fetih. Bakın o ağır şartlar altında ne diyor Kur'an-ı Kerim? Laqad sadaqallahu rasulahu'rru'ya <gülüyor> bil hak. La tadkhulunna'l mescide'l harame insallah. Resul-i Ekrem'in rüyasını Allah doğru çıkaracak, tahakkuk ettirecektir. Siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Emineen muhallikina ru'usakum ve muqassirin la takhafun.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 Sinelerdeki bütün buzlar eridi, çözüldü, herkes Müslümanlığa yanaş, yanaştı, yaklaştı, vapurunu o sahile getiriverdi. Ve arkasından da bir sene sonra, iki sene sonra Mekke-i Mükerreme fethediliverdi. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ لَٰلِكَ فَتْحًا Çok yakın bir fetih var, hemen bunun yanı başında. Mekke-i Mükerreme fethedilirken Rasûl-i Ekrem, Allah'ın kendisine vaat ettiği her şeyin tahakkukunu görmenin havası altındaydı.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 Mahviyet içinde Allah'ın evine giriyordu Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Artık her şey olup bitmişti. Ümmül Kur'an da fethedilmişti. Ana ana şehir Resul Ekrem'in yanında yerini almıştı. Onu diğer şehirler takip etti. Diğer şehirler te üç te Mekke-i Mükerreme'nin olduğu yerde yerlerini aldılar. Ve Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ O öyle bir Allah'tır ki, Resulünü irsan etti, gönderdi. Peygamber olarak serfiraz kıldı, vazife yapmak üzere vazifeli olarak gönderdi. لِيُذِهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ Yeryüzünde bütün dinlere kalebe çalsın, Hristiyanlığa kalebe çalsın. Yahudiliğe galebe çalsın, Sazaniliğe galebe çalsın. Daha devri Ömer'de, de, devri Osmani'den Müslümanların biz, ta Çin'de, Hint'te, Cenab-ı Asya'da ait olduklarını görüyoruz. Bütün dinlere galebe çaldığını görüyoruz. Sazaniler Hazreti Ömer devrinde zir sefer oluyor. Romanlar Hazreti Ömer devrinde Siri sefer oluyor. Kur'an'ın vaat ettiği şey, söylediği şey tahakkuk ediyor. Allah öyle bir din gönderiyor ki, bir gün bütün dinlere hakim olacak. Bütün dinlere bir çeşni verecek. Bütün dinlere kendi havasını intikal ettirecek. Belki tam Müslüman olmayacak herkes. Fakat Müslümanlığın havasından istifade edecek. Müslümanlığın çeşnisine, Müslümanlığın boyasına boyanacaklar. İşte bu Allah'ın şehadeti, Allah'ın hakimiyeti altında çok kısa zamanda oluvermişti. Kur'an'ın vaadi tahakkuk etmişti. Bu dini kıyamete kadar Allahu Teala ve Sekeddet Hazretleri bir kısım aralıklarda, fasılalarda, arızalar olsa bile bütün dinlere hakim kılacaktır. Allah'a itimadınız olsun, güveniniz olsun, işiniz Allah'a tekvir edin, size düşen vazifeyi yapın, ilahi vazifeye karışmayın. Nasıl o işin olduğu, o günün geldiğini sizde bu surenin sonunda anlattığı anlatıldığı gibi, ya gibizurra al yagiza bi'l kufar var, tufani ile dile getirildiği gibi dehşet içinde, hayret içinde müşahede edecek kendinizden geçeceksiniz. Cenab-ı Hak o tatlı eyyamı ira buyursun. Bizleri mes'umut ve bahtiyar eylesin. Ela inna ahsen el kalam ve melikil azizil كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.